Allahu Teala min ash rahim Ve salat ve ala Nabi'na muhtar Ve ala alihi ve ashabihi athar Ve ala jamil enbiya'i vel mursalin Kıymetli kardeşlerim, sireti enbiya yürüyüşümüz devam ediyor. Her bir peygamberden binlerce kez selam olsun o hidayet elçilerine, gerçekten alacağımız çok ama çok mesaj var. Zaten böyle olduğu için Kur'an'ın konusu oldular. Eğer o peygamberler sadece tarihte yaşamış ve sadece kavimleriyle alakadar olan hatıraların sahipleri olsalardı, Kur'an'ın konusu olmazdı. Bir şey Kur'an'a girmişse bu zaten onun evrensel olduğunun işaretidir. Oradan kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa sadece müminlere, Müslümanlara değil tüm insanlığa mesajlar vereceğine dair de önemli bir birikim, bir müktesebat taşımaktadır. Biz de her bir peygamberi bu çerçeveden anlamak durumundayız. Hangi peygamberin mevzu bahis olursa olsun, hangi peygamber bizim için burada dersimizin konusu olursa olsun, yapacağımız iş, o gayreti ortaya koyup, daha fazla ne kadar bu manada bir şeyler alabiliriz, ne kadar Rabbimizin onları anlatma maksadına uygun bir biçimde bir maksat ortaya koyabiliriz. Bütün aslında çabamız, gayretimiz bu çerçevede olmalı. İnşallah en başta ben kendim, kendi nefsim, buradaki bu önemli birikimden istenilen oranda istifade ederim. Sonra da sizler inşallah o istifadeyi Benden daha fazla bir biçimde edersiniz. Bazen işiten, konuşandan daha fazla istifade eder. Netice itibariyle içimizden birkaçımızın istifadesi biraz böyle fazla olursa Allah'ın izniyle ortaya çok farklı güzellikler çıkar. Zaten bir iki tane insan bu işi iyice kavrasa bir iki tane insan koca bir insanlığı ayağa kaldırmaya yeter. Bizim ümidimiz, gayretimiz bu uğurda olsun neticede Allah'ın yasasının dışında hiçbir şey yok. Allah ne yazmışsa o yazdığı olacaktır. İnşallah bizler de o yazdığı yazgıda Rabbimizin güzelliklerine erişecek bazı şeyler ortaya koymuş oluruz. Dersimin başında şöyle bir duaya sizlere, sizleri amin demeye davet ediyorum. Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin mesajlarını her ne maksatla Kur'an'ında anlatmışsa o maksadına uygun bir biçimde kavramayı bizlere kolaylaştırsın. İnşallah bugün de bu maksatla insanlığın ikinci atası, babası olan Hazreti Nuh'a misafir olacağız. Hazreti İdris'i geçen ders biraz işledik. Bugün Hazreti Nuh'la başlayacağız ve birkaç ders devam edecek Hazreti Nuh. Çünkü Hazreti Nuh öyle kolay kolay bitecek bir peygamber değil. Anlatılan miras, mesajlar oldukça yoğun ve fazladır. Biz de bu çerçeveden ne kadarını aktarabilirsek o kadarını aktarmaya çalışacağız. Serlevhamız insanlığın ikinci babası Hazreti Nuh'ya herhalde bir aklına bu serlevhanın şöyle bir mesaj ihtiva ettiği gelmiştir. Adem Aleyhisselam Ebu'l Beşer, Beşer'in babası insanlık ondan neşet etti, ondan çoğaldı o Beşer'in babası olarak işin ilk Etabını, ilk başlangıcını oluşturuyordu. Onun o baba olma özelliği soyunda, insan soyunun da ondan çoğalmasına vesile oldu, sebep oldu. Daha sonra insanlar çoğaldılar, fazlalaştı sayı, ne kadar olduysa artık ve çoğalan insanlık ne yazık ki saptı. Korumaları gereken tevhid akidesini istenilen oranda koruyamadı. Akide bozulduğu için Allah tekrardan peygamberler gönderdi. İdris aleyhisselamdan sonra başka peygamber var mıydı yok muydu bunu bilemiyoruz. Ama Kur'an Hz. Nuh'la meseleyi devam ettirdi. Hz. Nuh'a geldiğimiz zamanda Hz. Nuh'un karşısında inkarı inada dönüştüren, ve o inatla Hazreti Nuh'un getirdiği mesajları kabul etmeyen azgın bir kavim vardı. Bu kavim diretti inkarda netice itibariyle Hazreti Nuh kendisine inanan bir avuç insanı alarak gemiye o dalgalar arasında gemi selametle gitti. Geride kalanlar da boğulup yok olup gittiler. Hazreti Nuh'un gemisi dağda, o ayrıntılara ileride geleceğim için şimdi orayla işimiz yok bizim. Dağda selametle işin nihayetinde oraya ulaşınca oradan yeniden bir hayat başladı. Böylelikle Hazreti Nuh insanlığın ikinci atası, ikinci babası oldu. Büyük ihtimalle Nuh Aleyhisselam'ı konuştuğumuz zaman ikinci baba meselesini konuştuğumuzda bunlar aklımıza geliyor. Ama benim kastım bu değil. Çünkü burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Eğer biz o gözden kaçırdığımız şeyi tam anlamıyla anlayamazsak bazen Kur'an'ın maksadına uygun bazı şeyler söyleyemeyebiliriz Allah korusun. Ve bazen hatalı yanlış şeyler de ağzımızdan çıkabilir. Düşüncelerimiz de o noktaya doğru kayabilir. Peki neyi kastımız? Ali İmran Suresinin 33. ve 34. ayetlerinde Rabbimiz bir hakikati bizim nazarlarımıza veriyor. İnna Allah'a istefe Adem'e ve Nuh'en ve ale İbrahim'e ve ale İmran'e alel alemin zurriyeten ba'duha min ba'din vallahu semi'un alim Allah birbirinden gelme nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Birbirinden gelme nesiller olarak. Onları seçtiği için de alemlere üstün kıldı. Allah mutlak manada işiten ve bilendir. Şimdi ayete dikkat edin. Ayet iki peygamber saydı, iki de peygamber ailesi saydı. Hazreti Adem, Hazreti Nuh. İbrahim ailesi İmran ailesi kim İmran ailesi biz İbrahim ailesini biliyoruz İsmail oğulları ve İshak oğulları diye iki koldan gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz İsmail oğullarından İshak oğullarından da Yakup aleyhisselam ve Beni İsrail dolayısıyla orayı biliyoruz. Peki İmran ailesi kim İmran ailesinin kim olduğu konusunda iki görüş var. Genel itibariyle müfessirlerimizden bir kısmı bir görüşü bir diğer kısmı bir diğer görüşü kabul ediyor. Bir görüşe göre İmran Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un babasıdır. Dolayısıyla İmran ailesi deyince aslında Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam ki kardeşler Harun aleyhisselam büyüktür biliyorsunuz Musa aleyhisselamdan onlardan gelen soy. Bir görüş böyle. Ama bir diğer görüş ki o daha isabetli çünkü Kur'an'ın bütünlüğüne daha uygun bu. Ali İmran suresi diye de bir süre var biliyorsunuz. O Ali İmran suresi kimlerden bahsediyor diye baktığınız zaman orada Musa aleyhisselam Harun aleyhisselam yok. Ali İmran'da kim var? Ali İmran'da İmran var. Hanne var. Onların kızı Meryem var. İmran'ın torunu İsa var. İmran'ın bacanağı Zekeriya var. Zekeriya'nın oğlu Yahya var. Dolayısıyla biz Ali İmran suresinden de öğrendiğimiz üzere İmran ailesi dediğimizde bizim zihnimizde çağrışım göstermesi gerekenler bunlar. Burada biz İmran, Hanne, Meryem, İsa, Zekeriya ve Yahya ve oradan gelen o soyu. O soyun devamiyetini de zaten işaret ediyor. Onu anlamamış anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bir kere bunu netleştirelim ama biz Hz. Musa'ya Hz. Harun'a geldiğimizde bunların detaylarını zaten göreceğiz. Şimdi iyice bir anlayalım meseleyi. İki peygamber iki tane de aileden bahsetti ayet. Hz. Adem, Hz. Nuh, İbrahim Aleyh ailesi ve İmran ailesi. Hz. Adem'i biz konuşmaya başladığımızda İnsanlığın hem maddi hem manevi babası olarak konuşuyoruz. Bu manevi babalık ne şimdi ona geleceğim zaten. Nuh aleyhisselam'ı konuştuğumuzda insanlığın kısmı olarak maddi buranın altını çizin ne olur. Genel itibariyle de manevi babası. Biz Hz. Nuh'u konuştuğumuzda da bunu konuşmak durumundayız. İbrahim Ali ailesi için burada insanlığın manevi babası. İmran ailesi içinde insanlığın manevi babası. Peki nedir manevi babalık? Manevi babalık bütün peygamberler ümmetlerinin aslında manevi babalarıdır. Burada biz Hz. Adem'le alakalı olan kısmı anladık zaten. Hz. Nuh'a gelince bir şey öğreniyoruz biz. İsra suresinin 3. ayetinden de öğreniyoruz. Hz. Nuh yalnız başına gemiye binmedi kendisiyle beraber iman edenler de vardı. Sayıları muhtelif geri geldiğinde ona değineceğiz. Dolayısıyla nesil sadece Hazreti Nuh'tan çoğalmadı. Onunla beraber olanlar da var. Hal böyle olunca kısmi olarak insanlığın babası oldu Hazreti Nuh. Ama manevi babalığı devam ediyor. İbrahim ailesi içinde manevi babalık zaten İmran ailesi içinde manevi babalık. Dolayısıyla buradan bir şeyi öğrenmiş oluyoruz benim güzel kardeşlerim. Sadece mesele nesep meselesi değil, soy meselesi değil. Bütün mesele yol meselesidir. Aynı yolun yolcusu olma meselesidir. Zaten böyle anladığımız zaman aslında peygamberlere iman eden o müminler peygamberin manevi evlatları olmuş oluyorlar her ne kadar onlarla aynı soydan olmasalar bile birçok bizim alimimize göre teşehhütte bizim okuduğumuz Allahümme salli ve Allahümme barik dualarında oradaki alin içerisine inşallah biz de dahiliz bizde Muhammed'in alindeniz çünkü ona iman ettik ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bizi kabul buyurursa biz onu babamız olarak kabul ettik. Dolayısıyla biz öyle o, o kabul ettiğimiz için onun anneleri, onun hanımları bizim annelerimiz olmuş oldu. Bunu iyi anladığımız zaman meseleyi anlayacağız. Onun için aklınızda iyice dursun. Ben Hz. Nuh'un insanlığın ikinci babası olması meselesini maddi bir babalık olarak sadece anlamıyorum Kısmi bir maddi babalıktır ama asıl manevi babalıktır. Asıl olan bu çerçeveden anladığımız zaman daha doğru anlamış oluruz. Allah hepimizi doğru anlayanlardan eylesin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu bir ön bilgi ve bunun üzerinden Hazreti Nuh'un bereketli, yoğun, oldukça çok olan mesajları, oldukça da bize önemli... Bilgiler veren o güzel hayatını ki bin yıllık hayattan bahsediyoruz. Bin yıllık o hayattan neler alabiliriz, neleri kavrayabiliriz, neleri biz önceye alabiliriz? Onlar üzerinde bir gayret vereceğiz. Şöyle bir hakikat var. Ne Kur'an'da ne hadislerde Hazreti Nuh'un çocukluğuyla, doğumuyla, gençliğiyle, Nübüvvetinin öncesindeki hayatıyla alakalı bilgi yok. Genel anlamda Kur'an'da hadislerde Hazreti Nuh'u bize anlatmaya başladıkları anda nübüvvetle birlikteki göreviyle başlıyorlar. Dolayısıyla biz öncesindeki bilgileri çok bilmiyoruz ama bazı şeyleri yine oradaki anlatımların içerisinden çıkarabiliyoruz. Ama nübüvvetle başlayan hayatı ki Kur'an'ın ifadesiyle 1000-50 onun da niçin olduğunu geleceğiz zaten. 950 demiyor. 1000-50, 1000-50 yani 950 öyle anlayalım şimdilik. O kadar uzun bir süre süren o tebliğ, mücadele ve o mücadeledeki ısrar, istikamet üzere geçen o hayatın takdir edersiniz ki oldukça yoğun bir mesajı ol, olmalı. Ki mesajı olduğu için zaten Kur'an'ımız bu çerçevede bize anlatıyor. Şimdi gelin bir başlangıç yapalım. Nereden başlayalım? Hazreti Nuh'un isminin anlamından başlayalım. Nuh kelimesi bazı alimlerimize göre Arapça değil. Mesela bazılarına göre İbranice, bazılarına göre başka dillerde. Ama Arapça kabul eden dil alimlerimiz de var. Onlardan bir tanesidir Firuza'da, Firuza Badi. O şöyle bir anlam veriyor. Diyor ki Nuh kelimesi, Arapçadır kökeni de nehdir, anlamı da ağlamak dövünmek üzülmek gözyaşı dökmektir. Hz. Nuh kavminin kendisine karşı inkarda direnmesinden dolayı çok üzülüp gözyaşı dökmesi ailesinden inkarcıların olması ve o inkarcıların Hz. Nuh'un yüreğini sızlatması onun inlemesine sebebiyet verdiği için bu isimle anılmış ve bu isimle bilinmiştir. Belki de başkaydı ismi ama netice itibariyle Nuh diye isimlendirilmesi böyle bir anlam taşıdığı için ondan kaynaklanmış olabilir deniyor. Soyuna bir bakalım. Geçen ders Hazreti İdris'e kadar işlemiştik. Bu tarafa da şimdi gösteririm. Buradan bir tekrardan hatırlayalım. Adem okları takip edeceğiz. Şit, Enüş, Kaynan ya da Kaynen, Mehlail, Yert, İdris. Buraya kadar zaten İdris aleyhisselamdan aldık. İdris aleyhisselamdan sonra Metuşelah, Lamek ya da Lemk sonra da Nuh. Bizim İbni Sakın siresinde, İbni Sad'ın tabakatında, Belazuri'nin Ensabul Eşraf'ında ve daha birçok kaynakta mesela İbnü'l-Esir'in El Kamil'inde, Taberi'de ve daha birçok kaynakta bize verilen soy silsilesi bu. Ama dikkat edin Hazreti İdris'ten itibaren saydığımız zaman Hazreti İdris Hazreti Nuh'un dedesinin babası oluyor. Bu soy silsilesini bize verir İbnü'sat Tabakat'ında ama şöyle de bir bilgi verir. Adem ile Nuh arasında en az 10 asır vardı. Eğer 10 asır varsa bu babalarda demek ki gözden kaçanlar var. Çünkü şu andaki bu liste 10 asra değil aşağı yukarı zorlayarak 5 asra belki tekabül edebilir. O günkü ömürleri şartları dikkate aldığımız zaman bunu söyleyebiliyoruz. Bir başka şeyler de var bu konuda o da yine tarihi bilgileri dikkate aldığımız zaman Hazreti Nuh ile İdris aleyhisselam arasındaki sürecin biraz daha fazla olması gerekiyor. Yani hemen Hazreti İdris'ten sonra Hazreti İdris onun dedesinin babası olarak kabul edildiğinde insanlık Hazreti Nuh zamanındaki kadar çoğalabilmesi Biraz makul gelmiyor. Bazı bilgileri birleştirerek okuduğumuz zaman orada bir problem olduğunu görüyorsunuz ama çok önemli bir şey değil. Bu bir ayrıntı. Sadece bir yerlerde rastlarsanız en azından o bilgiyi bense vermiş olayım şimdiden. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hazreti Nuh böyle bir soy silsilesinden geliyor. Annesinin Rakil'in ya da Kabil'in kız kardeşi kaynuş olduğu da kaynaklarda belirtiliyor. Biz nasıl bir kavme gönderildiğine dair meseleyi irdelemeye başladığımızda şu bilgiyi görüyoruz. Onun Hicaz'da peygamberlik görevi, görevini yerine getirdiğini biliyoruz. O Hicaz dediğimiz bölgede bugün Suudi Arabistan'ın aşağı yukarı tamamını ama bir miktar Yemen'i de içine almak durumundayız. İhtilaflar var burada ama şurada siz Hicaz yarımadasını görüyorsunuz. Mekke buranın bu coğrafyanın merkezi sayılıyor. Medine'de yine burada. Tebuk ve Eyke'yi bazıları dahil ediyor. Hicaz'a bazılar etmiyor. Bu coğrafi bir ayrıntı. Ama bu bölgede İdris aleyhisselam da peygamberliğini icra ediyor. Hazreti Nuh da bu bölgeye geliyor. Ve bu bölgede peygamberliğini icra ediyor. Nasıl bir kavim var karşısında? Onun bilgisini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an Nuh suresinin 23. ayetinde bize bir bilgi veriyor. O gün Hazreti Nuh tebliğe başladığı zaman Hazreti Nuh'un getirdiği tevhid akidesini kavmi kabul etmesin diye kavmin ileri gelenleri tebaya halka diyorlar ki taptığınız ilahları sakın bırakmayın helevetten. Süva'dan Yevus'tan Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Beş tane put sayıyor Kur'an sayıyor. Kur'an sayıyorsa bizim bir dikkat kesilmemiz lazım. Burada başka bir şey vardır çünkü. Beş tane isim saydı ve dediler ki asla Nuh'un dediklerine inanmayın. Kendi ilahlarınız olarak taptığınız bu ilahlardan da yüz çevirmeyin. Nedir diye meseleye bakıyoruz. Önümüzde iki tane mesele var iki tane görüş var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu diyorlar ki bu beş tane insan aslında Hazreti Adem'den Hazreti İdris'ten sonra yaşayan salih insanlardı. Belki de peygamberlerdi bilmiyoruz salih insanlardı ve insanlar onların salih insanlar olarak yaşadıklarına dair hatıraları zihinlerinde tuttular ve Nesillerden nesillere o insanların güzellikleri anlatıldı ve bir müddet sonra o insanlar unutulmasın diye o insanların birer timsali putu yapıldı ve artık insanlar o putun ön, putların önünde tazim etmeye saygı göstermeye o putlardan bir şeyler medet ummaya başladılar. Bakın eğer bu birinci görüş doğruysa ki doğru olma ihtimali var. Aslında bu tevhid meselesinin ki bugün çok önemli bir konumuzdur bu mesele çok ciddi bir biçimde sarılıp sapmamak adına da gayret etme noktasında hassasiyetimizi en üst düzeye çıkarmamız noktasında bir şey anlıyoruz burada. Çünkü o akide meselesi asla taviz böyle zayıflama ya bir şey olmaz deyip de kapıyı açmayı Kabul edecek bir şey değil bir sapma başladı inanç noktasında bir bakıyorsunuz ki makas öyle bir açılmış ki siz bile hayret ediyorsunuz ya bundan bir şey olmaz bu kadarından bir şey olmaz dediğiniz nice şeyler aradan böyle bir yıllar geçince şu kadarlık bir şeyin açılıp açılıp şu kadara geldiğine şahit oluyoruz bunun onlarca örneği var bir örneğini de şimdi Mekke üzerinden size vereceğim bir diğer düşünce de şu bu düşünce de Gerçekten önemli ve üzerinde durulması gereken bir düşünce. Derler ki bizim alimlerimiz o sapma ve çok tanrıcılık dediğimiz Allah'la beraber başka putlara, başka varlıklara inanma noktasındaki insandaki meyil şundan kaynaklanır. İnsan zihni kainatta olup biten bütün her şeyin idaresinin bir tek Varlıkta olabileceğini anlamıyor anlamakta zorlanıyor şeytan da zaten bu fırsatı kolluyor böyle olunca idarenin tamamının tek bir otoritede toplanacağına anlayamadığı için ve zihnini de o noktada yoğunlaştıramadığı için bu sefer tanrılar oluşturuyor tanrıya da ayda oluşturuyor eşi oluyor o tanrının çocukları oluyor Aynen insan gibi üreme noktasında bir şeyler oluşuyor. Niye İhlas Suresi'nde o ifadeler var oradan anlayın. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın döneminde de bu beş tane put aslında yeryüzünün idaresini kendi arasında paylaşan beş tane güç ve kuvvet sahibi sembol. Burada mesela Vet erkek savaşçı, Süva güzel kadın. Yevus aslan, Yevuk at, Nesr kartal. Eski sapmış dinlere bakın bunların hepsinin sembollerini göreceksiniz zaten. Özellikle bunların varlığına ait de işaretler var zaten. Onlar diyorlar ki bu beş tane işte sembol aslında gücü idareyi şuyu buyu elinde tut, tek başına tutmakta zorlanacağı için bir varlığın paylaştırılarak bu noktada böyle bir inanışla meseleyi götürüyorlar şimdi bütün dinlerde buna Hristiyanlar da dahil bakın İsa aleyhisselama açtıkları alanı hatırlayın buna Yahudiler de dahil Üzeyir aleyhisselam için söylediklerini hatırlayın bir tek İslam'da Allah'ın dini olan İslam'da bölme parçalama asla yoktur Tevhid budur zaten asla bölüş, bölüşme yok paylaştırma yok bu manada ortak eş benzer aklınıza gelebilecek beşeri manadaki birçok şey İslam'ın tevhid akidesinin asla kabul etmeyeceği bir şey ve İslam o tevhid akidesini şöyle haykırıyor benim güzel kardeşlerim yaratma kimdeyse Yönetme de ondadır. Yaratma kimde ise kanun koyma da ondadır. Yaratma kimde ise mutlak manada rızkı veren de odur. Yaratma kimde ise mutlak manada sevgide o emsalde sevilmemesi gereken de odur. Yaratma kimde ise mutlak manada korku noktasında asla başkasıyla kıyaslanmayacak şekilde korkulacak olan da odur yaratma kimdeyse beklenti noktasında Allah'tan bekler gibi bir başkasından beklemede yoktur sadece ve sadece o noktada ümit umut Allah'adır şimdi niye bu kadar İslam bu meselenin üzerinde duruyor bilmem anlayabildik mi çünkü bu o kadar hassas bir mesele ki sapmaya başladı mı gidiyor mesela Anlatmışımdır geçmiş derslerde yine yeri gelecek onun. Hicaz'a biraz önce haritasını gösterdiğim o Hicaz'a en başta ne yayıldı biliyor musunuz? Bu put meselesinde şekilsiz putlar yayıldı. Taş böyle ufak ufak biraz büyüdü ondan sonra herhangi bir şekil yok. Hicaz'a ilk şekilli putu getiren adam Amr ibn Luhay ve ilk kez Mekke'ye Kubel putunu getirdi. Kırmızı akikten yapılmış bir kolu da kesik bir insan süreti. Ondan önce Hicaz'da hep şekilsiz taşlar var ve insanlar o taşlara tapıyorlar kutsiyet atfediyorlar. Peki bu taşlar nereden çıktı nasıl yayıldı bunu araştırdığınızda şöyle bir bilgi görüyorsunuz. Harem ehli bir müddet sonra yolculuk başka maksatlarla Hicaz'ın muhtelif yerlerine gidip gelmeye başlayınca Kabe'yi özlüyoruz hiç deyse Kabe'nin taşlarından yanımızda götürelim diyerek çok masumane bir şeyle ceplerine taş koyup gittiler. Aradan yıllar geçti insanlar da gördüler bir müddet sonra nesiller geçince ya ha Kabe'yi tavaf etmişiz ha Kabe'nin parçasının olan bir taşı o taşın etrafında tavaf etmeye başladılar. Bu sefer dönüş yoluna girdiklerinde Bölgenin insanları dediler ki ya siz zaten haremin ehlisiniz gidiyorsunuz Kabe ile buluşacaksınız. Hiç o Kabe'nin hatırasını bize bırakın dediler ve taşları onlara bıraktılar. Ve aradan yine nesiller geçince öyle bir hale geldi ki o Hicaz'da şekilsiz taşlar putlar çoğalmış oldu. E bir müddet sonra şekilsize tapacağımıza şekilliye tapalım dediler. Bu sefer şekiller çoğaldı. Bu bakın ne kadar masumane bir şey. Nihayetinde nereye vardırıyor insanı işte İslam onun için bu tevhid meselesine inanılmaz derecede hassas davranıyor. Ben şimdi desem ki arkadaşlar şurada zemzem var burada kaç kişi insansınız hanginize ikram etsem hanginiz almazsınız. Hadi alın desem şimdi bak birbirimizi ezecek kadar şeye geliriz aşka ve şevke cebimden de bir şey çıkarsam desem ki ya bu zemzem ama ben buna bir damla bir şey damlatayım desem neyse o o bir damlayı damlattıktan sonra hangi biriniz içersiniz bunu hiçbiriniz işte şirk dediğiniz şey bu bunun bir damlasıyla yüz damlası arasında fark yok ve İslam o bir damlaya bile düşman çünkü la ilahe illallah %100 Allah demek %100 ya %99 şu olsun %1 başka bir şey olsun hayır kabul etmiyor bu din kabul etmiyor biz şimdi bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapmadığımız için benim güzel kardeşlerim bakın hepimizde şöyle bir problem var İmanın lezzetine tam olarak varamıyoruz neden çünkü o bardağın içerisinde birer ikişer damla bir şeyler karışmış zihin kaymış bir yerlerde bir şeyler olmuş fark etmiyoruz mesela fark etmiyoruz ama söylüyoruz biz işte mesela sevdiğimiz bir hocamız var sevdiğimiz bir siyasi lider var sevdiğimiz birisi var ya sen olmasan bu memleket yıkılır bu cemaat gider şu olur bu olur adama olağanüstü güçler yüklüyorsun ve inanılmaz bir yere konumlandırıyorsun sonra da diyorsun ki niye bereketsizlik oldu e hatırla Hazreti Ömer'i Halid'i niye azletti Halid'i? Bundan dolayı Halid'i azledip iki sene sonra Halit bin Velid'le karşı karşıya geldiğinde Ömer radıyallahu dedi ki Halid vallahi ben seni ehil olmadığın için azletmedim. Senin bir suçun da yok. Ama ben duydum ki insanlar diyorlar ki Halid varsa zafer var. Halid komtansa biz bu savaşın galibiyiz. Halid varsa eğer biz bu işi kazanırız. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki bize zaferi veren Allah'tır. Zaferi veren Allahsa eğer bu zaferi birileri beşere bağlıyorsa Ömer o mektebin talebesidir. Orada tevhid zedeleniyor ve asla buna tahammül etmiyor. Asla buna bir şey olmaz ya şu savaşla geçsin ondan sonra demiyor. Yermuk savaşının bidayetinde gönderdiği mektupla Hazreti Halid'i alıyor yerine Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ı koyuyor. Biz bunları menkıbe olarak anlatmaktan ne zaman vazgeçeceğiz bilmiyorum. Ne zaman o Halid'in bugünün dünyasına da aslında bir mühür bastığını anlayacağız onu da bilmiyorum. Ama Kur'an işte bunun için anlatıyor bize. Sapmasın diyor zihinleriniz kaymasın diyor. Önce la ilahe dediniz ne varsa hepsini yıktınız birer birer ne varsa ideolojileri makamları mevkileri şahısları Parayı nisayı ricali ne varsa hepsini yıktınız sonra illallah dediniz sadece Allah dediniz ve mümin oldunuz. Ancak böyle mümin oluyoruz. Halen içimizde bir şeyler varsa bu la ilahe illallah cümlesini söylerken ve halen Allah'la beraber Allah'a ait olan bir alanı bu alan ne ise bir başkasıyla paylaşıyorsak orada tevhid yok. İşte o gün Hazreti Nuh'un karşısındaki kitlede de bu vardı. Olduğu için karşı çıktılar. Dediler ki biz bu putlarımızdan asla ödün vermeyiz. Niye onlar bu putların bu kadar peşine düştüler? Onu da göreceğiz zaten o da sebepsiz değil. Kimsenin put mut tanıdığı da yok aslında. İşin temelinde de menfaat var. O menfaatin de nelere sebebiyet verdiğini zaten göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın Hazreti Nuh böyle bir kabile kavme gönderdi. Akidesi bozulmuş, akideleri bozulduğu için ahlakları bozulmuş, ahlakları bozulduğu için adalet anlayışları zedelenmiş, adalet anlayışları zedelendiği için sevgi konusunda, aşırılık konusunda dengeleri sarsılmış. Bütün bunlar olduğu için sevgide, korkuda, de Allahla beraber başka şeylerin de Orada yer almasına neden olabilecek zihni bir çarpıklığa bir sıkıntıya yol açmışlar. Cümlede bir şey kullandım bilmiyorum ne kadar fark ettiniz. Akideleri bozulmuş. Akideleri bozulduğu için ahlakları bozulmuş. Ahlakları bozulduğu için... Adalet anlayışları zedelenmiş. Adalet anlayışları zedelendiği için aşırılık hayatlarına gelmiş oturmuş. O olmadığı için de aşksızlık yani sevgisizlik onların en temel meselesi olmuş. Bilmem hatırlar mısınız iki sene önce siyer derslerinin başlangıcında ben bu kelimeleri söyledim. Benim aklımda inşallah sizin de aklınızda olsun. Bir kıyas yaptım orada hatırlayın dersi dedim ki Mekke cahiliyesi ile bugünkü modern cahiliye arasında bağ var. Mekke cahiliyesinin şu beş tane özelliği var. Bugün modern bir cahiliye çağı yaşıyoruz. Bu beş tane cahiliye çağında özellikleri var. Neydi onlar? Bunlar işte akidesizlik, ahlaksızlık, adaletsizlik, aşksızlık ve aşırılık. Mekke'nin cahiliyesinin en temel özellikleri bunlar. Bugün belki biraz ağır geliyor bazı kardeşlerime benim bu ifadem ama yani oturup konuştuğum zaman çoğunu ikna edebilmişimdir. Sizden de itiraz eden varsa onlarla da konuşmaya hazırım ben. Netice itibariyle bugün modern bir cahiliye çağı yaşıyoruz ve bu modern cahiliye çağında da bunlar var. Şimdi asıl bizim için önemli olan bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlarımız... Onun yoluna onun ruhuna feda olsun o Mekke cahiliyesinde bunlar varken Allah'ın kendisine gönderdiği ayetlerle o ayetleri şimdi göreceğiz o ayetlerle bunları önleyerek bir İslam çağı açtı ortaya ve sahabe dediğimiz tevhidi gerçekten tam anlamıyla anlamış bir nesil oluşturdu. Eğer bugün ben de Hazreti Nuktan alırsam alacağımı ben de modern cahiliye çağındaki bu hastalıklara Allah'ın izniyle deva bulabilirim. Kur'an şifadır zaten. Şifa dağıtıyor. O Allah'ın ecza dolabı. Ve o şifayı dağıtırken neye bizim aslında hastalık noktasında sıkıntımız varsa onun ilacına ait bazı şeyleri sunuyor bize. Nasıl ki Mekke'de sundu şu anda da sunuyor. Madem hastalıklar bunlar Mekke'de de bunlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldı ilaçları bu noktada bazı şeyleri yaptı. Bugün biz de aynı şeyi yapacağız inşallah. Duamız o olsun ki Allah gerçek manada yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim şöyle bir bahis açmak istiyorum. Korka korka açmak istiyorum çünkü çok zor olduğunu biliyorum ama açmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh. Neden korkuyorum bundan? Çünkü o kadar fazla ki bir bilseniz ben bu hafta neler çektim. O kadar fazla ki Hazreti Nuh'u Kur'an bu kadar bu düzeyde anlatması zaten üzerinde durup ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh ne ölçüde anlatılmıştır biliyor musunuz? Şunlara bir bakın Allah aşkına. Kur'an-ı Kerim'de 28 sürede hakkında bilgi verilmiştir. Çok az peygamberdir böyle. Mesela Hazreti İbrahim gibi Hazreti Musa gibi çokça anlatılan peygamberler var. Bunlardan bir tanesi olarak Hazreti Nuh'u onların arkasına yazıyoruz. 28 sürede Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim 43 yerde ismen Hazreti Nuh'u zikrediyor. Adının anıldığı ayet sayısı 43. Bu da önemli bir rakam bizim için. Kur'an-ı Kerim'de adı sürelere isim olarak verilen 7 peygamberden bir tanesidir Hazreti Nuh. 114 tane süre. Hangi isimlerle anılıyor biliyorsunuz. O 114 tane süreden 7 tanesi peygamberlerin isimlerinden oluşuyor. Hud, İbrahim, Lokman, Muhammed, Nuh, Yunus ve Yusuf. 17 peygamberin anıldığı bir süre var. Enbiya süresi. Peygamberler çokça anıldığı için Kur'an'da tertipte 21. sırada olan Enbiya süresi de var. Ama isim olarak anılan biraz önce saydığım 7 peygamber. O yedi peygamberden bir tanesi de Hazreti Nuh. Ancak burada bir şey var ki onu gözden kaçırmamamız lazım. O yedi peygamber yani isimleriyle süreleri olan o yedi peygamberden iki tanesi çok önemli. Farklı, orijinal diğerlerinden farkı var. Nedir o? O iki isim Hazreti Yusuf ile Hazreti Nuh. Ne farkı var? Hazreti Yusuf biliyorsunuz 12. süre Yusuf suresi. 111 ayetten oluşuyor Yusuf suresi 102 ayeti başlangıcından 102. ayete kadar olan bölüme kadar Yusuf aleyhisselamın hayatı kronoloji ile anlatılıyor. Çocukluğundan başlıyor işin nihayetine kadar Kur'an'ın pek yapmadığı bir şey bu. Geri kalan ayetlerde de Allah Resulüne hitap ediyor ama yine Yusuf aleyhisselamın üzerinden mesajlar söylüyor. Dolayısıyla o koca süre bir peygamberden bahsediyor sadece. 71. süre olan tertipte Nuh süresi de böyle. Nuh süresi de 28 ayette yine kronolojiye dikkat ediyor. Hazreti Nuh'un peygamberlikle başlattığı mücadele sonuna kadar adım adım adım adım getiriliyor. Tufan oluyor arkasından olan oluyor. O 28 ayette de olay bizim müze, önümüze serilmiş oluyor. Dolayısıyla özellikle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh dediğimiz zaman bu iki tane özelliği de unutmamamız gerekiyor. Üçüncüsü, dördüncüsü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mücadelesi, tebliği ve kavminin pek çok tepkileri, kavminin tepkileri çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır ve yine Kur'an-ı Kerim'de şahsiyetine dair çok önemli bilgiler aktarılmıştır. Hazreti Nuh'u, Böyle anlatıyor aziz Kur'an'ımız. Beş tane özellik söyledim. Her biri için biraz fazlaca konuşmamız gerekiyor ama yeri geldikçe konuşacağız. Ben özellikle bu son iki tanesine bugün biraz değinmek istiyorum. Zamanın yer verdiği, imkan verdiği çerçevede. Şimdi güzel kardeşlerim şöyle bir tablo vereceğim size. Mücadelesi, tebliği ve kavminin tepkileri çerçevesinde Hazreti Nuh. Araf suresinin 59-64. ayetleri başlayan tebliğ ve kavminin gösterdiği tepkiler 6 ayet. Yunus suresi 71-73 tebliğin muhtevası kavminin tepkileri ve tufan 3 ayet. Hud suresi 25-49 ki en uzun anlatılan bölümdür aslında Hud suresinde. Kavminin tepkileri gemi yapımı oğlu ile konuşmaları ve tufan. Hatırlıyor musunuz Hazreti Adem'i işlediğimizde ben size bir mercek getirmiştim ve bir örnek vermiştim size. Her bölümde mercek bir başka şeyin üstünde aynen devam ediyor. Burada da öyle yani 10 tane yer anlatacağız şimdi 10 on tanesinde de bunu göreceğiz. Bakın burada devam ediyoruz. Enbiya suresi kaçıncı ayetler 76-77 icabet gören duası. İnsanların inananların kurtulması inkarcıların akıbeti 2 ayet. Müminin süresi 23-30 kavminin tepkileri içeriği ve sebepleri inananların kurtuluşu 8 ayet. Şu ara 105-122 peygamber olarak Hazreti Nuh'un şahsiyeti ve kavminin tepkileri 18 ayet. Ankebut süresi tebliğin süresi neticesi ve inananların kurtuluşu 2 ayet. Böyle üç taneye ancak sığıyor çünkü. Saffat suresi 75-82 Hazreti Nuh'un duasına icabet edilişi ve bahşedilen mükafat 8 ayet. Kamer suresi 9-16 Tebliğ'den sonra Hazreti Nuh'un ruh hali ve tufan 8 ayet. Tebliğin muhtevası kavminin inançları ve tepkileri 28 ayet. Keşke böyle üçünü de size bir tutabilsem. Toplam kaç tane ayet biliyor musunuz burada? 108 ayet. Peki bu kadar mı Hazreti Nuhu anlatan ayetler? Hayır. Bunlar hangisiner biliyor musunuz? Kıssı olarak anlatılanlar ve mücadelesiyle tebliğ ile alakalı olan ayetler. İsimlerinin geçtiği ayetlerde mesajlar farklı. Orada başka şeyler de anlatıyor Kur'an. Başka başka şeyler de var. İnşallah siz biraz üzerinde duracaksınız. Vakit yetmeyeceği için ben biraz hızlanacağım. Sizi başka bir noktaya götürmek için. Şimdi bu 10 grup ayeti aklınızda bir tutun size şöyle bir liste vereceğim güzel kardeşlerim. Bakın ayetler burada ve ayetlerin nüzül tarihleri burada. Bu çok kolay bir mesele değil. Müfessirlerimizin Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışan insanların tamamının üzerinde ittifak ettikleri bir şey de değil. Ama ben bunların hepsini. Nereden çıkardığıma dair bir iki cümle söyleyeceğim şimdi size. Ayetlerin nazil olduğu tarihler burası. Şu ara süresi nübüvetin 4. yılında. Yunus suresindeki ayetler nübüvetin beşinci yılında. Hud suresindeki ayetler nübüvetin beşinci yılında. Nuh suresindeki ayetler nübüvetin altıncı yılında. Enbiya suresindeki ayetler nübüvetin 6. yılında. Araf suresindeki ayetler nübüvvetin 9. yılında Kamer suresindeki ayetler nübüvvetin 9. yılında Saffat suresindeki ayetler nübüvvetin 10. yılında Müminun suresindeki ayetler nübüvvetin 12. yılında Ankebut suresindeki ayetler de nübüvvetin 12. yılında ya hocam senin derdin ne ya sen ne istiyorsun bizim canımızdan demeyin bana ben sizi çok önemli bir noktaya götürmek istiyorum benim güzel kardeşlerim. Şu bilgiyi bildiğimiz zaman var ya o inen ayetlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi olay üzerine hangi ruh haline binaen indiğini tespit edebiliyoruz. Ve bunu tespit ettiğimiz zaman bu kardeşinizin çırpınışı o zaten siyer dediğiniz şey Kur'an'la beraber Kur'an dediğiniz Allah'ın kelamı Siyer'le beraber okunduğu zaman inanılmaz derecede resmi tamamlıyorsunuz ve artık siz meseleyi çok daha iyi kavruyorsunuz. Bakın nübüvvetin dördüncü yılı ne var Siyer'de? İşkenceler var feryat figan o biçim böyle Allah Resulü ve sallallahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inanmış bir avuç insanın Böyle ruhlarının daraldığı bir yenide iniyor bu ayetler. Allah Nuh ile onlara ruh üflüyor. Nuh aleyhisselamla onların ruhlarına bir serinlik veriyor. Bakın 5. yılda 6. yılında ne oluyor? Şartlar bir sürü aleyhde Müslümanlar artık hayat hakkı yok. Mekke'de bulamıyorlar hayat haklarını Habeşistan'a hicret ediyorlar. Hicret edenlerin aileleri geride bıraktıkları hicret edenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o anda yaşadıkları indiriyor Allah bu ayetleri Nuh ile onları sükunete erdiriyor. Nübüvvetin dokuzuncu yılı hangi yıl Şib'e Ebi Talip yılı nasıl bir yıl o yıl ambargo var İnsanlar bir ekmeğe muhtaç ağaç yapraklarını yedikleri bir zaman dilimi öyle ağır şartlar var ki o, o şartlarda o anda iniyor ayetler Allah Nuh ile peygamberi ve ona iman etmiş bir avuç insanı teselli ediyor mesajı ben öyle anlıyorum sabredin sabredin gemi gelecek gemi gelecek ve sizi bu tufandan kurtaracak gemi gelecek ve siz kurtulacaksınız 9. yılında böyle bıçağa bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde inen ayetler bunu söylüyor. 12. yılında ne var ufukta yesrip var artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş hicret adına bazı şeyleri konuşuyor. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüreğinde Nuh aleyhisselamın yüreğindekine benzer bir yangın var. O yangının sebebi de şu nasıl ki Nuh aleyhisselam dalgalar arasında kalıp yok olan Kenan'ına bakıp orada gözyaşı döktüyse şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inen bu ayetlerle Mekke'de kardeşleri ya çocukları onlara bakıyor ve onların arkasından gözyaşı döküyor. Allah'ım diyor bunlar da mı Kenan gibi yok olup gidecekler o feryatta tutuşuyor. Ayetler böyle işte böyle bir zeminde iniyor. Şimdi biz zemini dikkate almadığımız zaman meseleyi sadece tarihi bir malumat olarak zannediyoruz. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın kelamı Allah'ın peygamberine Resulüne indiği zamanı itibariyle mesajlar veriyor. Eğer biz o mesajları anlarsak yaşadığın zeminde sen de bazen Nuh Aleyhisselam'ın Bazen aleyhissalatü vesselam efendimizin bazen o başka bir peygamberse o başka peygamberin üzerinden alacağını alacaksın zaten. Bütün mesele budur ve biz bu çerçeveden meseleyi değerlendirmek durumundayız. Allah bizleri de böyle anlayanlardan eylesin inşallah. Bir başka bahis bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un şahsiyeti. Şahsiyetini de anlatıyor. Bakın biraz önceki ayetlerde mücadelesini tebliğini anlatıyordu. Haftaya geleceğiz haftaya tebliğine verilen tepkileri de okuyacağız yine Kur'an'dan. Ama şimdi Hazreti Nuh'un şahsiyetini de okuyoruz Kur'an'da. Nasıl hem de çok ama ben bir miktarını vereceğim size. Ali İmran suresi 33. ayette Allah tarafından seçilmesi. O ayeti en başta okuduk hatırlarsanız. Nisa 163'te kendisine vahyedilmesi. En'am suresi 84'te diğer peygamberler gibi hidayete erdirilmiş olması. En'am suresi 89'da yine kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet verilen bir Resul oluşu. Bak hem Nebi hem Resul ikisini de aldık ayetlerden Resul ayeti de gelecek birazdan. Yunus suresi 71'de tevekkül etmede abidevi bir halinin olması. Öyle bir mesaj var ki orada Hazreti Nuh'un mücadelesini anlayın bir tevekkülü var Allah'a kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim oluşu var. Alay edilmesine rağmen suyun olmadığı yerde tahtalara çivi çakarak gemi yapışı var Allah'ın ona vaat ettiği şeyden asla şüphe duymadan ona inanışı var. O mesajların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye verdiği mesajlar var. İnşallah bugünün dünyasında bizler de onlardan alacağımızı alacağız. Yunus suresi 72'de kayıtsız ve şartsız bir şekilde teslim oluşu var. Yedincisi inkarcı bir evlat ile imtihan edilmesi var. Kaçta? Hud suresi 43. En büyük imtihanı neydi Hazreti Adem'in en büyük imtihanlarından çocukları. Nuh aleyhisselamın ne oldu? Onun da çocukları oldu. Keşke Nuh da sadece çocuk olsaydı. Şimdi başka şeyi de göreceğiz yine. Ama ben özellikle ayetleri biliyorsunuz tertip sırasına göre veriyorum şu anda. Bakın esenliğe ve berekete masar oluşu Hud 48. Gemi Cudi'de durdu. İnerlerken Allah bunun müjdesini veriyor. Hem selam sana diyor hem bereket sana diyor. Bereket ve esenlik üzerinden hiç eksik olmayacak. İsra suresi 3. ayette çokça şükür üzeri olması şu ara 107'de emin ve güvenilir bir Resul oluşu. Nebi'yi okuduk Resul de burada geldi şu ara suresi 107. ayette ve şurada bir mesele var benim güzel kardeşlerim. Bütün peygamberlerde okuyoruz bunu. Nedir bu? Tüm peygamberler gibi tebliğine karşı hiçbir ücret istememesi. Ecrim, mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bütün peygamberlerin diliyle bu ayetleri biz okuyoruz Kur'an'dan. Aynı şey Hazreti Nuk'ta var. Onun için biz peygamberleri anlattığımızda bir cümle kullanıyoruz. Dikkatli kardeşlerimiz akıllarında tutacaktır. Peygamberler dinden konuşur ama dinden geçinmez. Din kapısı peygamber için geçim kapısı değildir. Çünkü tebliğ davet meselesi hassas bir meseledir. Şüpheye yol açabilecek her şeye karşı bu işle uğraşan insanlar tedbirli olmalıdır. Biz peygamberlerin üzerinden bu mesajı alıyoruz zaten. Bakın şurada bir bilgi var ki bu bilgi Kur'an. Başka bir peygamber için vermiyor bize sadece Hazreti Nuh için veriyor. Nedir? 950 sene tebliğe devam etmesi. 950 sene hatta ne dedik? 1000-50 sebebi ne onu bir dahaki derse geleceğiz zaten. Bu kadar uzun süre bu işi devam ettirebilmek. Diğer peygamberler gibi kendinden söz alınması ahsap suresi 7. ayet. Aynı... Ayet bir şeyin daha delili bizim için ulul azm peygamberlerden biri olmaz. Nedir ulul azm önemli bir kavram olduğu için siz de şimdi başladınız zaten sonlara geldiği için gözlerinizi ovuşturmaya. Gümbürtüye gitmesini istemem ulul azmı bir öğrenmemiz lazım onun için onu bir dahaki derse bırakacağım. Ulul azm Kur'an'da beş peygamber için kullanılan bir ifadedir neden peygamberler içerisinden özellikle beş isim için böyle bir ifade kullanılır o Allah'ın izniyle bir dahaki dersimizin konularından bir tanesi olacak devam ediyoruz 15 şu anda 20 tane vereceğim zaten 15'te müminlik ve muhsinlik çizgisinde zirvelerde olması Saffat süresi 80 ve 81 Şura 13'te çok önemli bir bilgi daha öğreniyoruz ona vahyedilenin kendinden sonra gelenler içinde geçerli ve yürürlükte olmaz. Şimdi benim güzel kardeşlerim anladık mı Hazreti Nuh'un niye Kur'an bu kadar anlatıyor? Çünkü Hazreti Nuh'un üzerinden anlatılanlar geçerliliğini devam ettiriyor. Ve Kur'an buna özel olarak dikkat çekiyor. Biliyorsunuz şeriatlerde farklılıklar vardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatemen Nebi'in olarak son şeriatı da getirdi ve bu işi bitirdi. Ancak Hazreti Nuh'un mücadelesinde şeriatinde yolunda Kur'an'ın anlattıklarında değişen bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyor. Zaten onun için dikkat çekiyor. Ve ayette bize çok açık bir biçimde bu bilgiyi veriyor. Senin için tayin edilen yol. Senden sonrasında gelenler için de geçerliliğini koruyor diyor buradaki Şura suresi 13. ayette. Kamer suresi 9. ayette kul olması ve kulluğu en güzel bir biçimde temsil etmesi, zariyat suresi 50. ayette ap açık bir nezir, uyarıcı olması, Tahrim suresi 10. ayet ki zor bir ayet. Nasıl biz anlarız nasıl biz konuşuruz bu meseleyi bilmiyorum ama inkarcı ve yine Kur'an'ın ifadesi bu. Ve ihanet eden bir hanım ile imtihan edilmesi. Adem aleyhisselam sadece evladıyla imtihan oldu. Onun arkasında Havva validemiz gibi bir destekçi vardı. Ama Nuh aleyhisselam o kadar uzun süren o mücadelesinde Evinin içinden iki tane ağır imtihanla karşı karşıya kaldı. Hem hanımıyla hem evladıyla. Bu ağır bir şey ve bu ağır imtihanın Nuh aleyhisselamın dünyasındaki mesajlara tabii ki onun üzerinden bize verilen mesajlara da geleceğiz. Sonuncusu da şu kavmine peygamber olarak gönderilmesi Nuh suresi birinci ayet. Bakın 20 tane şey saydık benim güzel kardeşlerim. Yerinizde olsam not alan aldı zaten almayan da bu notları koyuyorlar kardeşlerimiz biliyorsunuz dersin altına. Biraz irdelerim bunları bu bir fırsat bizim için Kur'an eğer bu düzeyde anlatıyorsa akıllı bir mümine düşen Allah'ın kitabıyla kendi arasında iyi bir irtibat kurup bu irtibat çerçevesinden alabilecekleri mesajları çoğaltmasıdır. Bu peygamberlere dair hatıralar anlatılan bu kıssalar bu mesajlar dünyamızın mamur ahiretimizin imar edilmesiyle alakalı. Daha doğrusu dünyanın imar ahiretin mamur edilmesiyle alakalı mesajlar taşıyor. Eğer biz örneğimizi ve rehberimizi hidayet elçileri olan peygamberlerden taşı edinirsek o peygamberlerin bizi nereye götüreceği belli. Eğer biz örneğimizi modelimizi ve hidayet elçisi olarak kendimize rehber edineceğimiz isimleri bu peygamberlerden seçmezsek o alan boş kalmıyor hiç kusura bakmayın. O alanı başka şeyler dolduruyor kim doldurursa da doldursun bizi dalalete götürüyor. Dalalete düşmemek için sapmamak için saptırmamak için Başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Kur'an'ımızın anlattığı bütün peygamberlerle irtibatımızı güçlü kılmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki bu irtibatımızı güçlendirsin onların yolundan bizleri ayırmasın onların verdiği mesajları kavrayacak bir zihin versin anlayabilecek bir akıl versin hissedebilecek bir kalp versin. Onlara iman eden ve iman ettikleri için de bahtiyar kullardan olan bütün müminler gibi de onların arkasından yürüyecek hayatların sahibi kılsın bizleri inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Birbirimizin helakı değil saadeti olmalıyız. Neden bu biliyor musunuz? Bakın. Bu dersler vesilesiyle çok sık bir cümleyi tekrar ettim daha da edeceğim. Şeytan Adem babamızla o meseleyi yaşadığında Allah'tan bir mühlet istedi ve o mühlet kendisine verilince bizim düşmanımız olarak ve bizi birbirimize düşman etme noktasında en temel meseleyi kendisine hedef olarak edinerek yeryüzüne geldi. Şeytanın işi bizi birbirimize düşman etmek. Onun için başlıyoruz güzel birbirimize saadet vesilesi olacakken birbirimize helak vesilesi oluyoruz. Dost dos, dost 20 sene 25 sene 30 sene aynı yolu yürüdüğün adam ne olur mesela ne yaşamış olursun? Şeytan orayı bozar, bozar ve seni düşman eder seni öyle bir noktaya getirir ki aslında birbirinize cennet yoldaşı olmanız adına söz verip yola çıktığınız o insan birbirinizin Allah korusun helakı olur. Aile bizim meselemiz onun üzerinde konuşuyoruz. Aynı iş eşler için geçerli. Aynı iş anne ve baba evlat için geçerli. Aynı iş evlat için anne ve baba için geçerli. Dolayısıyla burada birbirimizin saadet vesilesi olacakken helaka yol açacak ve helak vesilesi olacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem de bizi bu noktada uyarıyor. Bakın ne diyor? Beyhakide, Deylemi'de geçen bir rivayette Ebu Hureyre bize bir sayfa anlatıyor, bir tablo. Diyor ki oturmuştuk Mescid-i Nebevi'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyler anlatıyordu. Bir anda sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle kurdu. Bir zaman gelecek kişinin helakı hanımlarının çocuklarının anne ve babasının eliyle olacak. Bir anda meclisin havası değişti diyor Ebu Hureyre. Bakın 14 asır sonra okuduk biz. Şu anda ben de etkilendim bu sözden. Siz de etkilendiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir şey söyledi bize. Çok önemli. Bir zaman gelecek kişinin el hakkı hanımının çocuklarının anne ve babasının eliyle olacak. Sahabe merakla bu sözün gerekçesini bekliyor Efendimiz'den. Ama o kadar etkilenmişler ki bu sözden kimse soru sormuyor. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşsa da Gerekçesini duysak diye bekledikleri bir anda efendimiz konuşuyor. Diyor ki kişinin ehli yani hanımı çocukları anne ve babası o kişiyi fakirlikle ayıplar ve gücünün yetmediği şeyleri ondan isterler. Adam da gücünün yetmediği işlerle karşı karşıya kalınca tehlikeli işlere girer. Tehlikeli işlere girince de dini gider, kendisi de helak olur. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem. Nokta koyup işi bitirmemiz lazım bizim. Başka bir söze gerek yok. Dost, arkadaş, hoca, talebe, eş, artık bunun örneklerin hepsini bunun üzerine koyun. Beklenti de bu manada itidal sarsıldığında Karşıdaki adamda o beklentiye cevap veremeyince yanlış yerlere düştüğünde ne olacağının örneği biz meseleyi aile üzerinden alalım evlendin Allah seni fakirlikle imtihan ediyor. Eğer eşin eğer anne ve baban seni ayıplıyorsa denilen o. E işte bak amcanın oğlu neler yaptı sen halen aynı yerde sayıyorsun. Aynı işi yaptınız hadi o nerelerde sen buralardasın diye ayıplama başlıyorsa. E işte 30 senedir evliyiz daha eşyaları değiştiremedik şu olmadı bu olmadı. Aynı evde ömrümü çürüttün deniyorsa daha deniyor deniyor ne deniyorsa. Bu deni, denmeler çoğaldığı zaman kişi nefsinin ayıplanmasından. Bir yere kadar dayanır ondan sonra tutar da o ayıplamadan kurtulma adına tehlikeli işlere girerse biliyorsunuz tehlikeli işleri. Sadece faiz aklınıza gelmesin o tehlikelerin en tehlikelisi. Yalan söyler mesela yalan da helaktır. Birini kandırır mesela kul hakkına girer Allah korusun. Yani neyse Allah'ın çizgilerine hudutlarına riayet etmeden yaşarsa o noktada dini gider kendisi de helak olur. Birinin helakına sebebiyet vermek de o kişiyi helaka sürükler. Hepimizin ciddi ciddi düşünmesi gereken bir şey bu. Allah bizi ne helaka düşenlerden ne de helaka düşürenlerden eylemesin. Allah hepimize erkeklerin hepsine kanaat duygusunu nasip eylesin. İnsaf duygusunu nasip eylesin. Kadınlarımızın hepsine de gencisiyle yaşlısıyla o kanaat duygusunu ve o insaf anlayışını memnun ve razı olabileceği bir kulluk çerçevesinde nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.